Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendi dinleyicilere. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Ve her zaman olduğu gibi yine bir öykümüzle programımıza başlıyoruz. Bugünkü öykümüzün adı Misafir. Arabam birkaç defa tekledikten sonra istop etmiş ve beni bilmediğim bu yerlerde yüzüstü bırakmıştı. Aniden yağmaya başlayan kar ön camı tamamen örttüğü için dışarısını ancak yan camlardan görebiliyordum. İçimden ocak ayında seyahate çıkmak senin neyine gerek diyordum. Havalar birkaç gün iyi gitti diye yaz mı geldi zannettim. Evet bir hata yaptığımı kabul etmeliydim. Üstelik ana yoldaki trafiğin yoğunluğundan kaçmak için bu bozuk yola girmiş ve sonunda dağ başında kala kalmıştım. Soğuktan ayaklarımın uyuştuğunu hissediyor ve birbirine vuran dişlerimin takırtısını duyuyordum. Mutlaka bir yerlere sığınmam gerektiğini anlamıştım. Hemen arabadan dışarı çıkarak çevreme göz gezdirdim. Tipi halinde yağan kardan gözlerimi zorlukla açabilmeme rağmen ilerideki ağaçların arasında 3-4 evin bulunduğunu fark ediyordum. Rahat bir nefes aldım ve arabayı kilitleyerek en yakındakine doğru ilerlemeye başladım. Yavaşça çaldığım kapıyı açan kız çocuğu yüzüme şaşkın şaşkın baktıktan sonra baba diye bağırdı. Bir amca geldi. Kalınca bir erkek sesi buyursun diye cevap verdi. Girsin içeri. Sessizce süzülerek kapıyı kapattım. Genişçe bir holdu burası. İçeridekiler sobaya oldukça yakın duran bir yataktaki ihtiyar kadının etrafında toplanmışlardı. Beklenmeyen bir misafir olduğum için durumumu açıklamak ihtiyacını duymuştum. Onlara... Buralara ilk defa geldiğimi ve arabamın bozulduğunu söyleyecektim. Selam verdikten sonra uzaklardan geliyorum dedim. Arabam da. Sözümü henüz tamamlamamıştım ki yataktaki kadın binbir güçlükle doğrularak sensin dedi. Sensin değil mi? Biliyordum geleceğini çok iyi biliyordum. Kadının söylediklerinden hiçbir şey anlamamış ve şaşırıp kalmıştım. Baş ucundaki adımlardan bir yanıma sokularak seni Almanya'daki oğluna benzetmiş olmalı dedi. Orada bir Alman kadınla evlendikten sonra yıllardır mektup bile yazmadı. Kadıncağız şu son anlarında bile onu sayıklıyor. Bulunduğum yerden yatağa doğru ilerlerken ihtiyar kadın evet sensin diye tekrarlıyordu. Nihayet geldin demek. Yanına giderek elini öptüm. Yemenisinin içindeki nurlu yüzü perde indiği belli olan gözlerinden akan yaşlarla ıslanmış ve pırıl pırıl olmuştu. Titreyen ellerini yüzümde dolaştırırken evet dedim benim geldim tabi. O küçük evde kaldığım iki gün boyunca ona Almanya'daki hayali işlerimden gelininden ve torunlarından bahsettim. Arada bir dalıp gidiyor ve şuuri yerine gelince yine konuşmamı istiyordu. İhtiyar kadın üçüncü günün sabahında vefat etti. Onu biraz ilerideki köyün kabristanına defnettik. Mezarlıktan ayrılırken bin kilometre ötelerden bu dağ başına sevk ediliş sebebini artık bilebiliyordum. Hizmetli insan demek ki bir şeyi çok arzu edince, Cenab-ı Hak'tan isteyince Cenab-ı Hak sebepleri halk edecek, bahaneler yaratacak ve en azından arzu edilen şeyin arzu eden kişi tarafından elde edilmesi noktasında Cenab-ı Hak sebepleri yaratacak, ve o arzu edilen şeyi arzu edene gönderecek Samimi isterse insan İhlaslı isterse Sadece Allah'tan isterse Eğer Bizim için o bir şer değil Bizim için o bir kötülük değilse Cenab-ı Hak niye vermesin ki? Ama her şeyden önce bizim hayırlısını istememiz gerekir. Her şeyin bizim için hem dünyada hem de okubada hayırlısını istememiz gerekir. Hayırlısını isterseniz Cenab-ı Hak sizin için hayırlı olanı verir. Ama ne olursa olsun Allah'ım ver dediğiniz zaman çok tehlikeli bir iş yapılmış olur. Çünkü bazen bizim için istemiş olduğumuz şeyde hayır zannettiğimiz o meselede, o hususta, o istenilen şeyde belki bizim için bir şer vardır bilemeyiz. Veya yapmak istemediğimiz ama bizim için hayır olan bir şey onu da bilemeyiz. İşte bu noktadan bizler Cenab-ı Hak'tan isterken hayırlısını istemek lazım. Her şeyin hayırlısını vermesini dilemek lazım samimi olarak istenirse işte öyküde de olduğu gibi dağın tepesinde bile olsa o an o yaşlı kadını mutlu edecek o an en azından onun gönlünü huzur içerisine itmeye sebep olacak Cenab-ı Hak bir misafiri gönderiverir her şey Allah'ın elinde değil mi? bugünkü sohbetimizin ilk bölümünde aşk şehidi diye bir bölüm var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman saftaki yerini alıp içli içli namaz kılan gencini birkaç gündür göremiyordu. Bu genç habeşli bir köleydi. Gerçek efendisini bulup ebedi esaretten kurtulan bir köle. Allah'a kul olup kainatın sultanıyla tanışınca, bedeninden ziyade ruhuna vurulan prangalardan, gönlündeki kelepçelerden ve zihnini delik deşik eden şüphe kıymıklarından azade kalan, rabb Rahim'e kulluktaki hürriyeti bulan bir abid. Cemaatindeki eksiklikleri hemen fark eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazı bitirir bitirmez, nerede benim, o gözü yaşlı gencim demiş. Onun hasta olduğunu öğrenince de ziyaret için yola koyulmuş. Vefa kahramanı başkasının köle deyip yüzüne bakmadığı yiğidinin evine gidiyordu. Habeşli genç baygın vaziyette yatağına uzanmış vücudunu titreten ağrılar içerisinde kıvranıyorken gecenin sessizliğini yırtan bir hoş sada ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini zikrederek ya fulan deyince yüreğinin eridiğini hissetti. Dışarıdan gelen ses hep duyduğu, duymak istediği kulaklarındaki yankısıyla mest-i mahmur bulunduğu sesti. O ses dışarıdan da gelse aslında daima onun içindeydi inanamadı kulaklarına duvarın ardındaki sahiden sevgili miydi hafif doğruldu yatağından kapıya yöneldi sürece kısa mahiyetçe çok uzun bir bekleyiş ve tekrar aynı tatlı ses ya fulan sürünerek eşeğe kadar ulaşmıştı Solukları birbirini kovalıyor, kalbi duracak gibi oluyordu. Yüzü mütebessim ve gözleri yaşlıydı. İşte sevgili kapıdaydı. Sevgili ona da gelmişti. Sevgili onu da seviyor, ona da değer veriyor ve onu da ziyaret ediyordu. Kapı açılıp, ışık insan onun evini de nurlarla doldurunca, genç daha fazla dayanamamış, kendi efendisinin kendini efendisinin kollarına atmış onun dizlerine sarılmış ve yere yığılmıştı Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bahadırına şöyle bir bakmış arkadaşınızın teçhizü tekvinini yapın korku onun ciğerini dağlamış buyurdu evet bu öteler bakışlı sahabi Allah ve Resulü'nün sevgisiyle doldurduğu gönlünü ukbaya açmış, kalbini asıl sahibine vermiş, kabul görememe ve konumunun hakkını verememe endişesiyle iki büklüm hale gelmiş, o muhteşem ziyaretle de aradığını bulma heyecanına yüreği daha fazla dayanamamış ve sevgililer diyarına seyahate çıkmıştı. İşte kendisi gibi olmak, Aynı duygu, düşünce ve davayı kendisiyle paylaşmak istediğim bir yiğit düşündüğümde Habeşli genç ben buradayım deyip hayal dünyama misafir oluyor. Oluyor da sağlam bir inanç sahibi ve ulvi bir gayeye bağlı ideal gencin Üçüncü vasfı sadedinde gönül kıblesini fani varlıklara değil ebediyete çevirmiş olması gerektiğini vurguluyor. Maalesef günümüz gençliğinin en büyük felaketlerinden biri aşk oyunlarıdır. Kalbi fani şeylerle, geçici heveslerle ve soysuz arzularla meşgul etmedir. Kendisi gibi aciz insanlardan fıtrat ve mahiyetlerinin kifayet etmeyeceği hususlarda beklentilere giren bugünün delikanlısı Gönlünü kaptırdığı mecazi sevgililerden dolayı sürekli azap içre azap çekmektedir. Zaten nefis hesabına olan sevmelerin ve sevgililerin boş elemleri, sevapsız acıları, ecirsiz bela ve sıkıntıları pek çoktur. Tabii ki muhabbet ihtiyari değildir. Kalp mutlaka bir şeylere meyledecektir. Sevmek ve meyil etmek fıtratın gereğidir. Bununla beraber sevginin yüzü başka bir cihete döndürülüp hedefi tayin edilebilir. İnsan iradesinin hakkını vererek yokluğa mahkum solup giden çiçekler yerine solmayan güllere bülbül olabilir. Zaten asıl bahtiyar kişi de mecazdan kurtulup hakikate eren Leyla'dan geçip Mevla yoluna giren ve ahirette de beraber olmaktan hoşlanacağı sevgililer arkasına düşendir. Resulullah'ın Aleyhi Ekmelü Tehaya hazretlerinin ashabından Hazreti Sevban radiyallahu anh de, bu kutlulardan biri ve sevenin sevdiğiyle beraber olacağı müjdesinin veriliş vesilesiydi. Peygamberimiz bir cihada çıkmıştı. Hazreti Sevban onu birkaç gün göremeyince ilk karşılaştıklarında yanaklarından gözyaşı incileri dökerek şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü seni kendimden çoluk çocuğumdan daha çok seviyorum. Evimdeyken hatırlayınca sabredemiyor. Hemen huzuruna gelip seni görmekle teselli buluyorum. Fakat bir şey var ki sen cennette peygamberlerle beraber yüce makamlarda olacaksın. Ben ise cennete girsem bile ihtimal senden çok uzaklarda bulunacağım. İki cihan serveri bu samimi ifadelere cevap vermemiş, bir müddet beklemişti de sonunda şu mealdeki ayet-i kerime nazil olmuştu. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu peygamberler, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Nisa suresi 69. ayet müali. Böylece daha dünyadayken ahirette sevdikleriyle ebediyen beraber olacağı müjdesi alan Hazreti Sevban, arkadan gelecek nesillere sevgi ve aşkla alakalı şu üç mesajın, verilmesine sebep oluyordu bir kişi ötede sevdiğiyle beraberdir iki Allah ve Resulünden daha çok sevilecek kimse yoktur üç seven sevdiğine itaat eder evet bunu bir daha tekrar ediyorum kıymetli dinleyiciler bir kişi ötede sevdiğiyle beraberdir İki Allah ve Rasulünden daha çok sevecek kimse yoktur. Üç seven sevdiğine itaat eder. Rabbimize hamdolsun olsun ki bu asırda ebet bülbüllerinden mahrum kalmadı. Evet, bu asırda ebet bülbüllerinden mahrum kalmadı. Cenab-ı Allah yolunu ve rotasını şaşıran insanlara sevgi rehberleri nasip etti. İşte binlercesinden bir tanesi. Türk iş adamlarının Moskova'da açtığı okulların birinde Türkiye'den giden bir öğretmen vazifeye başlıyor. Aynı okulda çalışan bir Rus kızı daha ilk görüşte bu gence karşı bir yakınlık hissediyor. Birkaç ay bu hissi yakınlığın arkadaşlığa ve belki bir evliliğe dönüşmesi için her fırsatı değerlendirmeye çalışsa da beklediği alakayı bulamayan hanımefendi sonunda öğretmenler odasında yalnız olduğu bir sırada muhacir gencin yanına varıyor ve özür dilerim ama ya ben çok çirkin yüzüne bakılmayacak bir genç kızım ya da sizde bir hastalık falan var 6 aydır peşinizde koşturuyorum bir defa olsun sizden istediğim ilgiyi göremedim. Neden diyor. Böyle ani bir çıkış karşısında yarı şaşkına dönen Yusuf fıtratlı Alperen gayet mahcup bir eda ile. Bacım diyor biz buralara iffetleri kirletmek için değil kirlenen iffetleri temizlemeye geldik. İstidadı olanlara yardım etmeye geldik. Efendime ayırdığım bir kalbi başkasına veremem ki, hidayetlerine vesile olmaya çalıştığım insanların nezahetini nefsaniyetle zedeleyemem ki, zedelemeyi düşünemem ki. Evet, sözün özü, muhabbet sarayını cennet yamaçlarına kurmaya azmetmiş genç, ideal gençtir. Onun kalbinde anne, baba, çoluk, çocuk, dost arkadaş mal mülk bahar yaz sevgilerine de yer vardır vardır ama onun bütün alaka ve sevgileri rızayı ilahi gayelidir muhabbeti rahmani mayalıdır ve beka televünlüdür kalp kulağı her an kapının arkasındaki sevgilinin sesinde olan bahadır hiç olmazsa Ötede vuslatı yakalamak ve sevdikleriyle beraber olmak için bu hayatta daima temkin ve, te ve teyakkus halinde bulunur. Ve gönül kapısını çalan her ziyaretçiye Rıdvan mühürlü vize sorar. Evet Allah bize kalbi sevgi için vermiş ama... Her şeyi kendisinden ötürü severim diye vermiş. Bu sevgi için verilen kalbi başka yerlerde biz doldurursak başka şeylerle o zaman sevmemiz gereken noktada sevmemiz gereken şeye yer kalmaz. Evet. Burada bir de bir kardeşimizin bir hatırası var. Onu arz etmeden geçemeyeceğim. Nurlu şehir Medine'nin cennet bahçesinde öğle namazını kıldıktan sonra mescidin içinde bulunan kütüphaneye girdim diyor. Birkaç gün mahcubiyet ağında kıvranıp huzuruna bir türlü varamadığım ne getirdin sorusuna muhatap olma korkusuyla ölü gönüllere hayat veren kokusundan günlerce mahrum kaldığım Medine'nin gülüne kardeşlerinin selamını şefaatçi yapmış Perişan halimi ona arz etmiş. Dertlerimi bir bir sayıp dökmüş. Onun pek çok aşığı arasında boynun bükük, tekmil verirken ben de geldim diyebilmiştim. Şimdi de onun bana ne diyeceğini öğrenecektim. Raflardan rastgele bir kitap alacak. Herhangi bir sayfasını açacak ve okuyacağım satırları ev sahibinin nasihati gibi kabul edecektim. Açtığım sayfada hadis olduğu söylenen ama kaynağı gösterilmeyen şu mealde bir söz vardı yapıp ettikleri karşısında Allah'ın rızasından başka beklentilere girenlere Cenab-ı Hak üç şey verir onları üç şeyden mahrum bırakır bunu tekrar ediyorum kıymetli dinleyiciler yapıp ettikleri karşısında Allah'ın rızasından başka beklentilere girenlere Cenab-ı Hak üç şey verir, onları üç şeyden mahrum bırakır. O insanlar sürekli hak dostlarıyla karşılaşır. Daima salih kimselerle beraber olurlar. Fakat o hayırlı kullardan hiç istifade edemezler. Salih amellere, hayırlı işlere muvaffak olurlar ama ihlastan nasipsizdirler. El attıkları her işte, zahiren bir hikmet görünür ne var ki Allah onları sıttan yoksun kılar işte yeşil kubbenin hatırası olarak hep hatırlayacağım bu kıymetli sözü hem bir ikaz hem bir nasihat ve hem de bir kulak çekme olarak kabul ettim onun içime attığı hicran közünü yer yer tutuşturulmak üzere gönlüme emanet ederken ilk tedailerini çağrışımlarını da sizlerle paylaşmak istedim Allah'a sonsuz hamd ederiz ki o bizleri salih kimselerle tanıştırdı onlarla aynı idali paylaşma maddi manevi aynı havayı teneffüs etme imkanı verdi kendimiz gül olmasak da olamasak da hep çiçek bahçesinde güller arasında bülbül namelleri eşliğinde yaşadık başkaları Bişrin Fudayl'ın sadece menkıbeleriyle yetinirken Rahmanu Rahim bize hayatı bütünüyle destan olmuş kahramanları görme, tanıma lütfu bahşetti. Cenab-ı Hak bu devri de kısır bırakmadı. Selim kalpli salih kullar gönderdi. Onlarla asrın çehresindeki karanlıkları giderdi ve bize de onlardan istifade etme imkanları verdi. Özellikle de kutsi bir ideale dilbeste bahtiyarlar vicdan gözüyle etrafına bakarlarsa mutlaka bu kardeşlerine hak verecek ve kendilerinin bir veliler kervanı içinde yol aldıklarını göreceklerdir. Evet Allah bizlere en kıymetli nimetlere arasında kendilerinden istifade edeceğimiz hak dostlarını tanıma nimetini de verdi. Verdi ama acaba biz o nimetin kadru kıymetini bile bildik mi ve bu fırsatı iyi değerlendirebildik mi peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde Allah'ın benimle gönderdiği ilim ve hidayetin misali bir araziye düşen yağmur gibidir bazı araziler vardır tabiatı güzeldir suyu kabul eder bol bitki ve ot yetiştirir bir kısım arazi de vardır. Mümbit değildir. Ot bitirmez ama suyu tutar. Onun tuttuğu su ile Cenab-ı insanları yararlandırır. Bu sudan kendileri içerler. Hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir arazi çeşidi de vardır ki ona da yağmur isabet eder ama o ne su tutar ne de ot bitirir buyururlar. Ve birinci arazi ile Allah'ın dininde ilim sahibi Kılınanı ima ederler. Böylesini Allah elçisiyle göndermiş olduğu hidayetten faydalandırır da o hem öğrenir hem de başkalarını öğretirler. Temsildeki diğer iki gruba gelince biri dini kabul ediyor görünse sözlerinden başkalarının istifadesi mümkün olsa da kendisi nasipsiz kimseler. Diğeri de Resul-i Ekrem'in yoluna hiç iltifat etmeyen Nebi ile gelen hidayete bütün bütün sırt çevirenlerdir. Evet bazıları çi taneleriyle bile gönül kaselerini doldurabilirken kimileri de sağanak sağanak yağan rahmet yağmurları altında dahi kuraklık yaşarlar. Bazıları bir kediden dahi ibret alıp onun vesilesiyle hidayeti bulurken kimileri de Nebi rahlesinde bile nasipsiz kalırlar. Kalırlar da esvet el ansi olur, müseyleme olur, tüleyha olurlar. Zira birinciler Allah rızasından başka derdi olmayan beklentisizlerdir. İkinciler ise sürekli şahsi hayatı adına yatırım peşinde olan nefis zedelerdir. İlkler nefsini kusurlu ve aldatıcı gören, kendini hep muhtaç bilen düşüp yolda kalmamak için... İnayeti ilahiye sığınan müttakilerdir sonrakiler ise nefsi emmarenin tutsağı şan şöhret müptelası en önde olma sevdalısı kibirlilerdir evet ikincilerde zaman zaman salih amele muvaffak olabilir hayırlı işlerde bulunabilirler ne var ki Allah indinde makbul bir iş doğru samimi katışıksız Dupduru riyadan uzak olmalıdır. O işe teşebbüs eden şahıs da Gönül saffeti ve fikir istikametini yakalamalı Kalbini bulandıracak şeylere karşı kapalı yaşamalı Allah'la münasebetlerinde Dünyavi garazlardan uzak kalmalı Ve tam bir sadakatle kullukta bulunmalıdır. Beyazide Bestami Hazretleri Bütün iç dinamizmi bütün iç dinamizmimi kullanarak Cenab-ı Hakk'a tam 30 sene ibadet ettim. Sonra gayipten, Ey beyazit, Cenab-ı Hakk'ın hazineleri ibadetlerle doludur. Eğer gayen ona ulaşmaksa Hak kapısında kendini küçük gör ve amelinde ihlaslı ol sesini duydum ve tembihini aldım der. Evet, çok iş yapmaktan ziyade Az da olsa ihlası yapmak esastır. Ortaya konulan amellere hizmet boyası çalacak olan iksir ihlastır. İhlas vazife ve sorumlulukları Allah emrettiği için yerine getirmek. Yerine getirirken de sadece onun hoşnutluğunu hedeflemektir. Ferdin ibadetü taatinde Cenab-ı Hakk'ın emir, İstek ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanması, abd ve mabut münasebetlerinde sır tutucu olması, yaptığı şeyleri hakkın teftişine arz mülahazasıyla yapması, onun bütün işlerini değerli kılacak ve bu niyet adetleri dahi ibadete çevirecektir. Doğru bir niyetle eda edilmeyen namaz jimnastik, niyetsiz oruç perhis, Gayesinden uzak haç, turistik bir gezi olduğu gibi, ikhlassız ameller de sadece kuru, bereketsiz, nesepsiz fiillerden ibarettir. Kur'an-ı Kerim, Bakara suresi 264. ayette, riya ve sümayla, yani gösterme ve duyurma maksadıyla, himmet eden ve sadaka verenlerin kalbini bir kayaya benzetir. Bu kalp, İmanın yüceliğini hissetmemekte ve katılığını riyah perdesiyle kapatmaktadır. Ayette riyah ile kaplı bu kas katı kalp toprakla örtülü bir kaya ile temsil edilir. Nasıl ki riyah imandan yoksun kalbi örter, onun gibi hafif bir toprağın katılığını gözlerden sakladığı bitkiden ve yumuşaklıktan yoksun bir taş, sağanak halinde bir yağmura tutulunca çırılçıplak kalır. Şiddetli bir yağmur o hafif toprak örtüsünü giderince hiçbir bitki yetiştirmeyen ve hiçbir meyve vermeyen kayanın katılığı ve kasaveti ortaya çıkar. İşte tıpkı malını insanlara gösteriş yapmak için infak edenin hiçbir iyilik, hiçbir sevap elde edememesi gibi. Ayrıca Kur'an iman ile onarılmış, sevgiyle yücelmiş hayırda sabitleşmiş, malını Allah rızası için ve iman eksenli güven duygusuyla infak eden bir kalbi de tasvir etmektedir. Riya ile örtülü katı kalbi üzerinde topraktan bir örtü bulunan kaya temsil ederken, mümin kalbi de bir bahçe temsil etmektedir. Bu bahçe üzerinde bir avuç toprak bulunan kayaya karşılık mümbit ve derincedir. Şiddetli bir yağmur oradaki hafif toprak örtüsünü giderse de buradaki verimli toprağı gideremez. Üstelik yağmur bu toprağı canlandırır, verimini arttırır ve yeşertir. Ve bol yağmur alan o mübarek bahçe iki kat ürün verir. Verimli bir toprak için bol yağmur olmasa da hafif bir çisinti hatta daha da azı yeterlidir. Diğer taraftan İhlastan nasipsiz kimselerden de Hikmetlice işler sudur edebilir Onlarda Faydalı ilim ve salih Amel beraberliği diyebileceğimiz Hikmete mazhar Olabilirler Varlık ve hadiseleri Bir meşher gibi temaşa edebilir Bir kitap gibi okuyabilir Fizik ve metafizik Dünyalardaki sırlı münasebetleri Çözmeye çalışabilirler Her meselede yerli yerince davranabilir ve her şeyi yerli yerince kullanabilirler. Fakat hikmete de derinlik kazandıran ve onu kıymetlendiren unsur sıdktır. Doğru düşünce, doğru söz, doğru davranış manalarını ihtiva eden sıdk kulun her çeşit yalana karşı kapanıp hayatını doğruluğa göre planlaması, sadakatin emin bir temsilcisi olması Dost ve arkadaş çevresi itibarıyla hep doğruluk aramasıdır. Sıtk, ferdin, amel ve davranış bütünlüğünü koruyup, gizli açık, iç ve dış ayrılığına düşmemesi, düşünce ve davranış mütabakatını yakalayabilmek için halden hale girmesi ve kıvırım kıvırım kıvranmasıdır. Sadık olmayanlar çok hikmetli işler de yapsalar, onların bereketini göremezler. Zira karşılık bekler, hak iddia eder, başarıları kendilerine verir ve şımarırlar. Hikmet ancak sıdıkla asıl değerine ulaşır. Öyleyse salih kullar arasında hayırlı işler arkasında bulunma ve hikmete sarılmayla beraber istifadeye açık, ihlasa kilitli ve sadık insanlar olma adına da sürekli Allah'a yalvarmalı. Ve bu hususta gayret göstermeliyiz. Yoksa Allah muhafaza Ziya Paşa'nın terkibi bendindeki meşhur beyti salih bir dairede bulunmamıza rağmen bizim için de geçerli olabilir. Bir baht olanın bağına bir kadresi düşmez. Bağıran yerine dürrü güher yağsa semadan. Bizim anlayacağımız şekliyle karşılığı gökyüzünden. Yağmur yerine inci ve mücevher yağsa sizin bahçesine yine de bir damlası düşmez demiş Ziya Paşa. Cenab-ı Hak bizleri bu gibi nasipsiz talihsizlerden eylemesin. Rabbim bizi muhatap olduğu karşılaştığı her türlü ilmi veya hikmet noktasında her türlü dersten ibret almayı ve hikmetten tam istifade etmeyi ve Rabbimizden Üstad Hazretlerimizin Üstad Efendimizin İhlas-ı dediği tam ihlasa muvaffak etmesini Rabbimizden niyaz ediyor diliyor dileniyor ve bizi ihlasa zarar verecek ihlasa münafi olacak ihlasımızı bozacak ihlam, ihlasımızı halal getirecek onu her türlü her temiz ibadetlerimizi lekeleyecek hal ve hareketlerden, duygu ve düşüncelerden, tavır ve davranışlardan bizi muhafaza etmesini diliyor. Kısa bir aradan sonra inşallah sohbetimizin ikinci bölümünde yine sizlerle beraber olmayı diliyorum efendim. sen başın ağlar, elde vefa. and Eyleşme dünyada Bir çıkma sokağa benzer Gelin ey kardeşler gelin Bu mevlam bu Bu menzil uza benzer Bu mevlam bu Gelin ey kardeşler gelin Evet, çok kıymetli çok değerli dinleyicilerim sohbetimizin bu bölümünde hayallerimiz temiz mi diye bir bölüm var insan bir bakışta bir duyuşta öyle hayallere dalar ki o ilk adım Pratiğin zeminini de hazırlar şeytanın hayale attığı her sahnecik her bir karecik hayal kamerasında bir film halini alır günah zakkumlarına sebebiyet verir hele bir de insan nefsin kölesi haline geldi mi zihne yer eden sahnelerin fiili duruma dönüşmesi sıradan bir şey halini alır. Bütün günahlar önce hayalde belirir ve daha sonra niyete, karara, pratiğe taşınır. Öyleyse hayali bulandıracak her düşünceyi bir yılan zihinde günah sahneleri hasıl edecek her suret ve fikri de bir akrep bilip, bu sinsi düşmanların ağına düşmemeye, düşmüşse kurtulmaya çalışmak samimi bir kulun hedefi olmalıdır. İnsan neyin atmosferinde, neyin tesirinde, ve neyin manyetik sahası içindeyse onun hayalinde canlanacak resim ve suretler de daha ziyade o türden olurlar. Sinemada veya televizyon karşısında nefsin hoşuna giden ve onu şehvete çağıran müstehcen manzaraları seyreden bir kimsenin o anda o ve o ruh haletiyle kaldığı süre zarfında insanların imanını düşünmesi, Resulullah'ın yüce adını mahrum gönüllere duyurma yolları araması mümkün değildir. Sabah, akşam, gayri meşru sahneler gören, meşguliyetlerinin çokluğundan şikayet edip, hayırlı işlere vakit bulamadığından yakındığı halde saatlerce İnternet sitelerinin kir fırtınasına razı olan Kafa ve kalbini onlarla yaralayan Ve o yaraları gözyaşlarıyla pansuman etmeyi düşünmeyen bir insan Mümin de olsa imanın lezzetini duyamayacak O lezzeti başkalarına da duyurma bahtiyarlığını yakalayamayacaktır Ne acıdır ki toplum böyle insanlarla doludur Dünya fanidir, geçicidir ama burada yapılması gereken lüzumlu işler pek çoktur. Çünkü ahiret ve ebedi huzur yeri olan cennet dünyada kazanılacaktır. Bundan dolayıdır ki aklı başında olan kimse fuzuli şeylerle uğraşıp değersiz insan durumuna düşmez, düşmemeli. Manasız ve lüzumsuz bilgileri, hayali bulandıran görüntüleri, kalbi hançerleyen sahneleri, daha açık bir ifade ile fuhşiyat ihtiva eden gazete, dergi ve kitapları takip etmekle zihnini karıştırmaz. Allah'ın bir nimeti olarak pek hayırlı faaliyetlerde kullanılabilecek interneti, ve televizyonu hayalinin, şuurunun, kalp ve kafasının katili haline getirmez. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir insanın faydasız ve ahiret hesabına kıymeti olmayan işleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir buyurmuşlardır. Günümüzde üst üste yığılmış dert ve problemleri Hazreti Vedud'un sevgisine masar gençleri beklemektedir. Günümüzde üst üste yığılmış dert ve problemleri Hazreti Vedud'un sevgisine masar gençleri beklemektedir. Dünyanın kararan ufku gönlü temiz o yiğitlerin ışığına muhtaçtır. Kimdir onlar? Vasıfları nedir o bahtiyarların? Bu soruların cevabı da Efendimizin şu mübarek ifadesindedir: Cenabı Allah eğlencelere ve nefsin isteklerine karşı içindeki arzu ve meyle hakim olan bir genci pek beğenmekte ve ondan hoşnut olmaktadır. Diğer bir hadisi şerifte de Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Allah Kardeşim Yahya Aleyhisselam'a merhamet etsin. Küçüklüğünde çocuklar kendisini oyun ve eğlenceye davet ederlerdi de o ben oyun oynamak ve eğlenmek için mi yaratıldım derdi. Sahabe-i kiramdan birisi vefat etmişti. Bir sahabi vefat eden o şahsın cennete gireceğine dair sözler söyleyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne biliyorsun? Belki manasız şeyler konuşmuş yahut kendisine eksiklik vermeyecek bir şeyde cimrilik yapmıştır demiş ve bazen insan beis görmediği, zararsız zannettiği bir sözü söyler ve etrafındakilerin gülmesi için konuşur da o lüzumsuz haliyle gökten daha yüksek bir yerden düşmüş gibi olur buyurmuşlardır. Bunu bir daha tekrar etme lüzumunu hissediyorum kıymetli dinleyiciler. Çünkü belki kendi nefsim de bazen bu tür hatalara düşüyoruz, düşebiliyoruz. Etrafı güldürmek için bir konuşma ve o konuşmayı da güzel görüyoruz böyle bir maharet sayıyoruz. Ama bakın Allah Resulü bu noktada nasıl bizim bağışlayın kulaklarımızı çekiyor. Nasıl bizi ikaz ediyor? İşte Peygamber Efendimiz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 Nazar, bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim onu benim korkumdan dolayı terk ederse kalbine öyle bir iman neşvesi ve halaveti atarım ki onun zevkini gönlünün derinliklerinde duyar denmektedir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ali Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben radiyallahu anha, Ya Ali birinci bakış lehinedir fakat ikincisi aleyhinedir buyurmuşlardır. Yani insanın kasti olmadan göze ilişen birinci bakışta günah yok ise de ikinci ve diğer bakışlarda irade devrede olduğu için nefsin rolü vardır ve bu bakış kişiyi alıp baş aşağı götürebilecek bir zincirin ilk halkası olduğundan haramdır öyleyse Allah'ın sevgisine mazhar bir genç veya bir insan bilgisayar ya da televizyon ekranından gazete sayfalarına kadar gözünün ilişebileceği her türlü çirkin sahne ve görüntüye karşı tetikte olmalı iradesiyle onlara bakmamalı bir kereden bu kadarcıktan bir şey olmaz şeklindeki şeytan hırıltırlarına kanmamalıdır. Pekala çarşı pazardaki okul ve iş yerindeki durumumuz ne olacak? Oralarda bize düşen dışarının hakkını vermektir. Dışarının hakkı da Allah'ı ve Resulü'nü anlatma gayretedir. Sahabe-i kiram efendilerimiz çok defa hak ve hakikati anlatmak için dışarıya çarşı pazara çıkarlardı böyle bir gaye ile çıkanlar sokağın ve yolun hakkını vererek günahlara girmekten korunmuş olurlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını yol kıyılarına ve sokaklara oturmaktan men ederdi maalesef bu hele hele Kenar semtler diye ifadelendirdiğimiz yerlerde analarımızın, teyzelerimizin, bacılarımızın, kadınlarımızın sık yaptığı bir şey kapının önüne bir minder atıp oturuveriyor. İşte Efendimiz asabını yol kıyılarına ve sokaklara oturmaktan men ederdi. Oturmamızda maslahat ve faydalar var Ya Resulallah dediklerinde de öyleyse yolun hakkını verin. Yolun taş ve dikenlerini temizleyin. Gelip geçenlerin selamlarını alın. Onlara selam verin. Ve emri bil maruf. Nehye anil münkerde bulunup. Hakkı, hakikati anlatın buyururlardı. İşte bu halis niyet. Mevcut olduğu sürece. Dışarıdaki gayri iradi, seyyiat ve günahlar. Hasenata dönüşebilir. Size zarar vermeyebilir. Ayrıca. Harama her göz kapama insana bir vacip işlemiş gibi sevap kazandırır. Burayı tekrar ediyorum. Yolda gidiyorsunuz. Bir harama bakma imkanınız var ve öyle bir hadise zuhur etti. Sizler başınızı önüne eğdiniz ve yolunuza devam ettiniz. O harama nazar etmediniz. İşte haramı terk etmek size bir vacip sevabı kazandırır. Bizim bütün gayretimize rağmen üzerimize yine de sağdan soldan irademiz haricinde gelip bulaşan kalp ve ruhumuzu kaplayan çamur ve lekeler olabilir. Bu türlü durumlarda ise hemen Tevbenin ve ibadetlerin himayesi altına girip Cenab-ı Hakk'a yönelmek, günahları yıkayıp temizleyecek olan gözyaşlarına sığınmak icap eder. Namazlar Allah indinde günahları silip süpüren vesilelerdir. Bir hadisi şerifte farz namazların namaz aralarında işlenen küçük günahlara Kefaret olduğu ifade edilir. Evet, Rabbimize karşı yaptığımız kulluklar, eda ettiğimiz namazlar, niyazlar, dualar, inşallah elimizde olmadan ve irademizi aşarak gelip bize çarpan günahlara kefaret olacaktır. Şeytan daha çok miskinlik, tembellik ve meşguliyetsizliğimizden istifade eder. İnsanlığa hizmet adına dolup boşalmamızdan hoşlanmaz. Ve boş durduğumuz sürece de içimize uygun olmayan düşünceler kuruntular atar. O sırada hayırlı işlerle meşgul olmayan hayalimizi kendi namına meşgul eder ve çirkin şeyler düşündürüp günah işlemeye zorlar. Öyleyse biz de daima meşguliyetle, aksiyonla, faaliyetle Hizmet ve irşat yolunda terlemekle şeytanın parmak sokabileceği yerleri doldurmalıyız ki o da bizde unduğunu bulamasın. Aksi halde hem başkalarını kurtarmamız ve hem de o surette kendi kurtuluşumuz nasıl olacak ki? Ölmeye yüz tutmuş gönüllerin başkalarına hayat üflemesi nasıl olacak ki? Evet, kıymetli dinleyiciler, Cenab-ı Hak bizleri şu yirminci asrın fitne fesadından muhafaza eylesin. Rabbim bizleri her türlü günahlardan ve her türlü günaha gidecek yollardan bizi korusun. Hani Efendimiz buyuruyor ya ey Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar dahi de olsa bakın göz açıp kapayıncaya kadar diyor bakın. Zannediyorum en kısa bir o anda Efendimiz'in insanlara anlatabileceği en kısa an işte göz açıp kapayıncaya kadarki o an. Ve Efendimiz, Efendimiz olduğu halde, Peygamberimiz olduğu halde duasında buyuruyor ki Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar dahi de olsa nefis ve şeytanla baş başa bırakma. Çünkü eğer Allah'ın yardımı, Allah'ın inayeti, eğer Allah'ın siyaneti olmazsa, nefis ve şeytan karşısında halimiz harap. Biz de Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem, o Efendimizin Rabbinden istediğini, biz de Rabbimizden istiyor. Tabi Efendimizin Rabbi deyince, sanki böyle, Efendimizin Rabbi bana daha ayrı, güzel geldi böyle bizim Rabbimiz Efendimizin de Rabbi ama Efendimizin Rabbi deme bana ayrı bir haz verdi çünkü Allah'ı en çok tanıyan Allah'a en çok yakın olan Efendimizdi sallallahu aleyhi ve sellem onun için onun her hali Kur'an yörüngeli her ahvali Kur'an'ın canlı bir yaşanmış şekli ve biz de onun gibi diliyor dileniyoruz. Ey her şeye gücü yeten, ey her şeyi gören, ey her şeyi idare eden, ey istediğini aziz, istediğini zelil kılan, ey aziz ettiğini kimse zelil edemediği ve ey zelil ettiğini de kimse aziz edemediği yüceler yücesi Rabbimiz. Bizleri Tüm dinleyenlerimizi Tüm ümmeti Muhammedi Neslimizi Gençliğimizi Evlatlarımızı Ve senin yolunda hizmet edenlerimizi Edenleri Göz açıp kapayıncaya kadar dahi de olsa Nefis ve şeytanla Baş başa bırakma ya Rabbi Ve bütün muamelatımızda Bütün amellerimizde Bütün işlerimizde Bütün hizmetlerimizde bizi riyadan ucuptan gururdan kibirden kendini beğenme beğenmişlikten muhafaza ile ya Rabbi ve bütün hal ve hareketlerimizin bütün amellerimizin ve her şeyimizin ihlas yörüngeli olmasını ve ihlas-ı etem dediğimiz tam ihlasla ifa edilmesini Bizlere nasip ve müyessereyle Ya Rabbi diyoruz Bir sabahın bereketi programını Burada noktalıyor Sonraki programda Buluşmak dileğiyle Hepinize Allah'a emanet ediyor Dudaklarınızdan dualarınızın eksik Olmaması ve o duaların da Rabbim katında Kabul edilen duaların Arasına dahil edilmesini Niyaz ediyor Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim